Nebe suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar birbirlerine neyi sorup duruyorlar? Üzerinde ihtilafa düştükleri o büyük haberi mi? Yakında bilecekler. Evet, yakında bilecekler. Yeryüzünü bir döşek, dağları birer kazık yapmadık mı? Sizi de çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme vasıtası kıldık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü bir maişet vakti kıldık. Üzerinizde yedi sağlam sema kurduk. Gökyüzüne parıl parıl parlayan bir kandil astık. Yağışa hazır bulutlardan bol bol su indirdik. Onunla yerden daneler ve bitkiler gür ağaçlı bahçeler çıkardık. Şüphesiz hüküm günü belirlenmiş bir vakittir. O gün sura üflenir, siz de bölük bölük gelirsiniz. Gök açılır, kapı kapı olur. Dağlar yerinden yürütülür, bir serap olur. Cehennem gözetler durur. Orası azgınların varacağı yerdir. Sonsuz çağlar boyunca orada kalacaklardır. Kaynar suyla irinden başka orada ne bir serinlik tadacaklar ne de bir içecek. İşte yaptıklarına uygun bir ceza. Onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. Ayetlerimizi yalanlayıp duruyorlardı. Biz ise her şeyi tek tek kaydettik. Şimdi tadın azabınızı, sizin için azaptan başka bir şey artıracak değiliz. Muhakkak ki takva sahipleri için bir kurtuluş ve muratlarına eriş vardır. Onlar için bahçeler ve bağlar vardır. Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar vardır. Dolu dolu kadehler vardır. Orada ne boş bir söz işitirler ne de bir yalan Bunlar Rabbinden bir mükafat ve yeterli bir ihsandır. O Rabbin ki, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi olan Rahman'dır. Ona hitapta bulunmaya kimsenin gücü yetmez. O gün Cebrail ve melekler saf saf olup dizilirler. Rahman'ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. Onlar da ancak doğruyu söylerler. İşte hak olan gün budur. Artık dileyen kendine, Rabbine giden bir yol tutsun. Biz sizi yakında gelecek bir azapla uyardık. O öyle bir gündür ki, insan kendi eliyle işlediklerine bakar. Kafir de, ne olurdu der. Ben bir toprak olaydım. Nazihat Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, yemin olsun kafirin ruhunu ta derinliklerinden şiddetle söküp alanlara ve müminin ruhunu kolaylıkla alanlara ve suda yüzercesine gökten inenlere ve Allah'ın emrini yerine getirmek için yarışanlara ve emrolundukları işi tanzim ve tedbir edenlere, o gün sur üflenir, kainat şiddetle sarsılır. Onu ikinci sur takip eder. O gün kalpler korkuyla titrer, gözler zilletle açılır. Diyorlar ki, tekrar hayata mı döndürüleceğiz? Kemiklerimiz çürüyüp dağıldıktan sonra mı diriltileceğiz? Dediler ki, eğer öyleyse bu pek zararlı bir dönüş olacak. Onların diriltilişi tek bir sese bakar. Kendilerini düz bir meydanda bulurlar. Sana Musa'nın kıssası geldi mi? Hani Rabbi ona mukaddes vadi Tuva'da seslenmişti. Firavun'a git, o iyice azıttı. Ona de ki, inkar ve isyandan temizlenmeye niyetin var mı? Sana Rabbinin yolunu göstereyim de ondan korkasın. Ona en büyük mucizeyi gösterdi fakat o yalanladı ve isyan etti. Sonra arkasını dönüp bozgunculuk çıkarmaya koştu. Halkı toplayıp seslendi. Ben sizin yüce Rabbinizim dedi. Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı. Şüphesiz ki bunda Allah'tan korkan için bir ibret vardır. Sizi tekrar yaratmak mı zor? Göğü yoktan yaratmak mı? Onu bina etti, yükseltti ve bir nizam verdi. Gecesini kararttı, gündüzünü aydınlattı. Sonra da yeri yayıp döşedi, ondan suyunu ve bitkilerini çıkardı. Dağları safa sağlam dikti. Size ve hayvanlarınıza rızık olsun diye felaketin en büyüğü gelip çattığında o gün insan Neye Çabaladığını iyice Anlar Gören Herkese Cehennem Apaçık Gösterilir Kim Azgınlık Etmiş Ve Dünya Hayatını Ahirete Tercih Etmişse Onun Varacağı Yer Şüphesiz Cehennemdir Kim Rabbinin Huzurunda Hesap Vermekten Korkmuş Ve Nefsini Kötü Arzularından Uzak Tutmuşsa Onun Varacağı Yerde Şüphesiz Cennettir sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Onun zamanını bildirmek senin vazifen değildir. Onu bilmek Rabbine aittir. Sen ancak o günden korkanlar için bir sakındırıcısın. O günü gördüklerinde sanırlar ki, dünyada ancak bir akşam yahut kuşluk vakti kalmışlardır. Abese Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yanına ama geldi diye yüzünü ekşitip döndü. Nereden bileceksin? Belki de o günahlarından arınacaktı. Yahut öğüt alacak ve o öğüt kendisine fayda verecekti. Öğüte ihtiyaç duymayan kimseye gelince sen ona yöneliyorsun onun inkar ve isyan pisliği içinde kalmasından sen mesul değilsin. Sana koşarak gelen ve Allah'tan korkan kimseyi ise ihmal ediyorsun. Sakın, o Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O Allah katında pek şerefli, kadri yüce, tertemiz sayfalardadır. Şeref ve kıymetleri pek yüksek, ve Allah'a itaatli meleklerin eliyle peygambere ulaştırılmıştır. Kahrolsun o insan, nasıl da inkar ediyor. Allah onu hangi şeyden yarattı? Bir damla sudan. Onu yarattı, her şeyini güzelce takdir etti. Sonra öldürüp kabre koydu. Sonra da dilediğinde onu diriltecektir. Doğrusu insan Allah'ın emrini yerine getirmedi. İnsan yediklerine bir baksın. Biz suyu bol bol indirdik. Toprağı yardıkça yardık. Ondan daneler, üzümler, sebzeler, zeytinlikler, hurmalıklar, bol ağaçlı bahçeler, çeşit çeşit meyveler ve otlar bitirdik. Size ve hayvanlarınıza rızık olsun diye o müthiş ses kulaklara çarptığında o gün insan Kardeşinden, annesinden, babasından, hanımından ve evladından kaçar. O gün herkesin kendine yetecek bir derdi vardır. O gün yüzler vardır apaydın, güleçtir, sevinçlidir. O gün yüzler vardır toz toprak, onu bir karanlık kaplamıştır. İşte onlar inkara ve günaha batmış olanlardır. Tekvir suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, güneş dürülüp toplandığında, yıldızlar döküldüğünde, dağlar yürütüldüğünde, gebe develer başıboş kaldığında, vahşi hayvanlar bir araya toplandığında, denizler tutuştuğunda, ruhlar bedenleriyle birleştiğinde, diri diri gömülen kız çocuğuna, hangi suçu yüzünden öldürüldüğü sorulduğunda, amel defterleri açıldığında, gök yerinden kaldırıldığında, cehennem kızıştırıldığında, cennet yaklaştırıldığında, herkes o gün için ne hazırladığını bilmiş olacaktır. Yemin olsun gizlenen ve açığa çıkan yıldızlara ve karardığı zaman geceye, ve ağırdığı zaman sabaha muhakkak ki o Kur'an pek şerefli bir elçi olan Cebrail'in getirdiği sözdür. O elçi büyük bir kuvvete ve arşın sahibi katında yüce bir makama sahiptir. O bütün meleklerin itaat ettiği Allah katında güvenilir bir elçidir. Her halini yakından bildiğiniz peygamberiniz bir mecnun değildir. Andolsun ki o Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür. O kendisine vah yolunanı size bildirmekte cimrilik göstermez. Onun getirdiği Kur'an Allah'ın rahmetinden kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hak yolu bırakıp nereye gidiyorsunuz? O Kur'an bütün alemlere bir öğüttür. Sizden dosdoğru bir yolda gitmek isteyenler için, alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz hiçbir şey isteyemezsiniz. İnfitar Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp birbirine karıştığı zaman, Kabirlerin altı üstüne getirildiği zaman, herkes yaptığı ve yapmayıp geri bıraktığı her şeyi bilecektir. Ey insan! Keremi bol olan Rabbine karşı seni aldatan ne? O Rabbin ki seni yarattı, vücudunu ölçü ve ahenk içinde düzene koydu. Seni kendi dilediği bir şekle kavuşturdu. Heyhat! Aslında siz hesap gününü yalanlıyorsunuz. Halbuki sizin üzerinizde gözetleyici melekler var. Onlar Allah katında pek değerli, katip meleklerdir. Her ne yaparsanız bilirler. İhlasla kulluk edenler, nimetlerle dolu cennet içindedir. Günaha dalan kafirlerse cehennem ateşindedir. Hesap gününde oraya girecekler. Onlar oradan çıkacak da değillerdir. O hesap gününün ne büyük bir gün olduğunu sana bildiren nedir? Evet, o hesap gününün ne dehşetli bir gün olduğunu sana bildiren nedir? O gün kimsenin kimseye bir faydası olmaz. O gün hüküm yalnız Allah'ındır. Mutaffifin Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yazıklar olsun ölçü ve tartıda hile yapanlara. Onlar halkın malını alırken eksiksiz ölçüp alırlar. Onlara satmak için ölçer veya tartarken de eksiltirler. Onlar pek büyük bir günde diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Öyle bir günde ki bütün insanlar... Âlemlerin Rabbinin huzuruna çıkacaktır. O günahkarlar Sicci'nde kayıtlıdır. Sicci'nin ne olduğunu bilir misin? O apaçık yazılmış bir kitaptır. Yazıklar olsun o gün yalanlayanlara. Hesap gününü yalan sayanlara. Haddini aşan günahkarlardan başkası onu yalanlamaz.'' Kendisine ayetlerimiz okunduğunda, bu eskilerin masallarıdır der. Asla, doğrusu onların kazandıkları günahlar, birike birike kalplerini kaplayıp karartmıştır. Heyhat, onlar o gün Rablerini görmekten mahrum edilmişlerdir. Sonra da cehenneme gireceklerdir. Sonra onlara, yalanlayıp durduğunuz azap işte budur denecektir. İhlasla kulluk edenlerse illiyyunda kayıtlıdır. İlliyyunun ne olduğunu bilir misin? O apaçık yazılmış bir kitaptır. Ona yüksek derecelerdeki melekler şahittir. O salih kullar nimetler içindedir. Koltuklara kurulup etraflarındaki güzellikleri seyrederler. Yüzlerinde o nimetlerin parıltısını görürsün. Onlara ağzı mühürlü halis bir şaraptan içirilir. Bir şarap ki ardında nefis bir koku bırakır, imrenecek olanlar işte buna imrensin. O şaraba tesnim karıştırılmıştır. Tesnim bir pınardır ki, Ondan Allah'ın rızasına yükselmiş olanlar içer. Dünyadayken mücrimler iman edenlere gülüp dururlardı. Onların yanından geçerken birbirlerine kaş göz işareti yaparlardı. Kendi kavimlerinin yanına döndüklerinde ise yaptıkları işin keyfi içinde dönerlerdi. Onları gördükleri zaman bunlar sapıkların ta kendisi derlerdi. Halbuki o mücrimler, müminlerin halini gözetmeye memur edilmemişlerdi. İşte bugün de iman edenler, kafirlere gülerler. Koltuklara kurulup, onların halini seyrederler. Nasıl, o kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı? İnşikak Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gök yarıldığında, Rabbinin emrine boyun eğdiğinde ki, ona layık olan da budur. Yer dümdüz edildiğinde, içinde ne varsa atıp boşaldığında, Rabbinin emrine boyun eğdiğinde ona layık olan da budur. Ey insan, sen Rabbine kavuşuncaya kadar çalışıp çabalar, Sonra da ona kavuşursun. Defteri sağından verilen kimseye gelince, Onun hesabı pek kolay görülür. Ve ailesine sevinçle döner. Defteri arkasından verilene gelince, O da keşke helak olaydım diye feryat eder. Ve alev alev yanan bir ateşe girer. Çünkü o dünyada, kendi kavmi arasındayken pek şımarıktı. Allah'ın huzuruna hiç dönmeyeceğini sanıyordu. Ama Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim akşamın alaca karanlığına ve geceye ve kapladıklarına ve dolunaya siz halden hale girip sonunda Rabbinizin huzuruna çıkacaksınız. Onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğunda secdeye kapanmıyorlar. Üstelik o kafirler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Onların gönüllerinde sakladıklarını Allah herkesten iyi bilir. Sen onları pek acı bir azapla müjdele. Ancak iman eden ve güzel işler yapanlar müstesna. Onlar için ardı arkası kesilmeyecek bir mükafat vardır. Bürüç Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yemin olsun buçlarla dolu gökyüzüne ve size vaat olunan güne ve şahitlik edecek peygambere ve şahitlik edeceği ümmetine uhdud ashabına lanet olundu tutuşturdukları ateşin karşısına oturur müminlere yaptıkları işkenceyi seyrederlerdi o mü'minlerden intikam almalarının sebebi, onların kudreti her şeye galip olan ve her türlü övgüye layık bulunan Allah'a iman etmiş olmalarından başka bir şey değildi. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisine aittir. Allah her şeye hakkıyla şahittir. Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara eziyet eden, sonra tevbe de etmemiş olan kimseler için, cehennem azabıyla beraber bir başkaca yangın azabı daha vardır. İman eden ve güzel işler yapanlar içinse, altından ırmaklar akan cennetler vardır. Bu ise pek büyük bir kurtuluştur. Rabbinin zalimleri yakalayışı pek şiddetlidir. İlk önce yaratan, ve sonra dirilten odur çok bağışlayan ve kullarını çok seven odur arşın sahibi olan ve zatında ve sıfatlarında pek yüce olan odur dilediğini dilediği şekilde yapan odur orduların haberi sana geldi mi onlar firavunla semut kavminin ordularıydı o kafirler hala yalanlayıp duruyorlar. Halbuki Allah onları arkalarından kuşatıcıdır. Yalanladıkları kitapsa şerefi pek yüce bir Kur'an'dır. O levhi mahfuz'da korunmuştur. Tarık suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun gökyüzüne ve gece ortaya çıkana Gece ortaya çıkanın ne olduğunu bilir misin? O karanlıkları delen bir yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde bir gözetleyici olmasın. İnsan neden yaratıldığına baksın? O anneyle babadan çıkan atılmış bir sudan yaratıldı. İnsanı böylece yaratan onu tekrar diriltmeye de kadirdir. O günkü bütün sırlar ortaya serilir. O vakit insanın ne bir gücü ne de bir yardımcısı olmayacak. Yemin olsun o döndürülen göğe ve bitkilerle yarılan yere. Bu Kur'an hakla batılı ayırt eden Allah kelamıdır. O rastgele söylenmiş bir söz değildir. Onlar Kur'an'ın nurunu söndürmek için hile üstüne hile yapıyorlar. Ben de onların hilelerini kendi aleyhlerine çeviririm. Sen o kafirlere biraz mühlet ver. Azapları için acele etme. Âlâ suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Her şeyden yüce olan Rabbinin ismini tesbih et. O Rabbin ki her şeyi yaratıp düzene koymuştur. O Rabbin ki her şeye layık bir şekil ve ölçü tayin etmiş ve onu yaratılış gayesine yönetmiştir. O Rabbin ki yerden yeşillikleri çıkarmış, sonra da onu kapkara bir çöpe çevirmiştir. Sana bu Kur'an'ı okutacağız, asla unutmayacaksın. Ancak... Allah'ın dilediği müstesna o açığa vurulanı da bilir gizli olanı da biz sana en kolay yolu göstereceğiz eğer öğüt fayda verecekse öğüt ver Allah'tan korkan öğüt alır şakiler ise ondan kaçınır o ateşin büyüğüne girecek olandır orada ne ölür ne de yaşar İnkar ve isyandan temizlenen ve Rabbinin adını zikredip namaz kılan kimse ise kurtuluşa ermiştir. Doğrusu siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Ahiret hayatıysa daha hayırlı ve daha devamlıdır. Bunlar evvelki kitaplarda İbrahimle Musa'nın kitaplarında da vardır. Kulahsiye Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Dehşeti her şeyi kaplayan Kıyametin haberi sana geldi mi? Yüzler var ki O gün zillet içindedir Ağır azap altında Bitkin düşmüştür Kızgın bir ateşe girer Kaynar bir sudan içer Acı ve dikenli bir ottan Başka yiyecekleri yoktur Ne semirdir? Ne de açlığı giderir. Yüzler var ki o gün güzellik içindedir. Dünyadaki çalışmasından hoşnuttur. Yüksek bir cennettedir. Ortada boş bir söz işitmez. Orada devamlı akan pınarlar vardır. Orada yüksek tahtlar vardır. Önlerine konmuş kaseler vardır. Sıra sıra yastıklar vardır. Döşenmiş nefis halılar vardır. Deveye bakmazlar mı? Nasıl yaratılmış? Göğe bakmazlar mı? Nasıl yükseltilmiş? Dağlara bakmazlar mı? Nasıl dikilmiş? Yeryüzüne bakmazlar mı? Nasıl yayılmış? Öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Onları doğru yola zorlayıcı değilsin. Lakin kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu azabın en büyüğüyle cezalandırır. Onların dönüşü bizedir. Sonra hesaplarını görmek de bize aittir. Fecir suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Yemin olsun fecre ve on geceye, ve çift ve tek olanlara ve gelip geçen geceye bunlara yemin etmek, akıl sahiplerine kanaat vermek için yetmez mi? Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinin sakinleri olan At kavmine, vadide kayaları oyup evler yapan Semut kavmine, ve pek kuvvetli bir saltanat sahibi olan Firavun'a Rabbinin ne yaptığını görmedin mi? Onların hepsi de beldelerinde azgınlık etmişlerdi. Oralarda çok tesad çıkarmışlardı. Rabbin de onların üzerine türlü türlü azap yağdırdı. Şüphesiz ki Rabbin her şeyi görüp gözetmektedir. Ne zaman Rabbi onu imtihan etmek için kendisine nimetler verse ve ikramda bulunsa insan Rabbim beni üstün kıldı der. Ne zaman rızkını daraltarak imtihan etse bu defa da Rabbim bana hor baktı der. Hayır aslında siz yetime iyilik etmezsiniz. Birbirinizi yoksul doyurmaya teşvik etmezsiniz. Mirası helal haram düşünmeden bol bol yersiniz. Malı da çok fazla seversiniz. Heyhat, yeryüzü paramparça edildiğinde, Rabbinin emri gelip melekler saf saf dizildiğinde, o gün cehennem de göz önüne getirilir. İnsan o gün her şeyi hatırlar. Fakat hatırlamanın ne faydası var? Keşke der, ''Şu ebedi hayatım için bir hazırlık yapmış olsaydım, o gün Allah'ın vereceği azap gibi hiç kimse azap veremez, onun zincire vurması gibi kimse vuramaz. Ey imanı sağlam, güzel huylarla huylanmış, kalbi Allah'ın zikriyle huzura ermiş bahtiyar nefis, sen ondan, o senden razı olarak Rabbine dön.'' Kullarımın arasına katıl ve gir cennetime. Beled suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim bu beldeye ki, sen de o beldede oturmaktasın. Ve Adem'e ve nesline, muhakkak ki biz insanı zorluklardan geçirmek üzere yarattık. Kimsenin ona güç yetiremeyeceğini mi sanıyor, ben yığınla mal harcadım der. Kimsenin onu görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ona iyi ve kötü iki yolu da gösterdik. Fakat o sarp yokuşu aşamadı. Sarp yokuşun ne olduğunu bilir misin? O köle azat etmektir. Yahut yakını olan bir yetimi veya çok düşkün bir yoksulu Açlık gününde doyurmaktır. Sonra da iman eden ve birbirine sabır ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır. İşte onlar hayır ve bereket ehli olan ashab-ı meymenedir. Ayetlerimizi inkar edenlerse uğursuzluk ehli olan ashab meşemedir. Onlar için üzerlerine kapıları sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Şems Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yemin olsun güneşe ve aydınlığına Ve onu takip eden aya Ve onu gösteren güne Ve onu örten geceye Ve gökyüzüne ve onu bina edene Ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene Ve insana ve onu intizamla yaratana Sonra da ona kötülüğü bildirip ondan sakınmayı ilham edene, nefsini günahlardan arındıran kurtuluşa ermiştir. Nefsini günaha daldıran da hüsrana düşmüştür. Semud kavmi azgınlığı yüzünden peygamberini yalanladı. Onların en azgını başkaldırdığı zaman Allah'ın Resulü kendilerine Allah'ın bir mucize olarak yarattığı şu deveye dokunmayın. Onun su içmesine mani olmayın demişti. Onlar peygamberlerini yalanlayıp deveyi öldürdüler. Rableri de günahları yüzünden onları azapla kuşatıp hepsini birden helak etti. Allah onları cezalandırmaktan çekinecek değildir. Leyl Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yemin olsun kaplayan geceye ve parlayan güne ve erkeği ve dişiyi yaratana sizin işiniz türlü türlüdür. Kim bağışta bulunur, günahtan kaçınır ve dinin en güzelini tasdik ederse biz de ona hayır ve kolaylık yolunu kolaylaştırırız. Kim cimrilik eder, kendisini ahiret nimetlerine muhtaç hissetmez... Ve dinin en güzelini yalanlarsa, biz de ona kötülüğün ve cehennem gibi zorlu bir akıbetin yolunu kolaylaştırırız. Oraya atıldığında malı ona fayda vermez. Doğru yolu göstermek bize aittir. Ahirette bizim, dünya da bizimdir. Ben sizi alev saçan bir ateşten sakındırdım. Oraya ancak yalanlayan, ve haktan yüz çeviren şakiler girer. İnkar ve isyandan kaçınan ve malını bağışlayarak günahlardan arınan kimse ise ondan uzak tutulur. Onun hiç kimseye minneti yoktur ki verirken ona karşılık olarak versin. O ancak yüce Rabbinin rızasını arar. Andolsun ki o Rabbinin vereceği mükafattan razı olacaktır. Duha Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yemin olsun kuşluk vaktine ve sükuna erdiği an geceye Rabbin ne seni terk etti ne de sana darıldı. Elbette senin için ahiret dünyadan hayırlıdır. Ve elbette Rabbin sana razı olacağın ihsanlarda bulunacaktır. Sen yetimken o seni barındırmadı mı? Sen yolunu şaşırmış bir kavmin içindeyken, O sana yol göstermedi mi? Sen yoksulken, O seni zengin kılmadı mı? Sakın yetime kötü davranma, Bir şey isteyeni azarlama, Rabbinin nimetini de yadet. et. İnşirah Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla biz senin göğsüne genişlik vermedik mi? Sana kuvvet ve metanet vererek belini büken bir yükü üzerinden kaldırmadık mı? Biz senin şanını da yücelttik. Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Bir işi bitirince bir başkasına giriş ve yalnız Rabbine yönel.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 ardı arkası kesilmeyecek bir mükafat vardır. Artık hesap günü hakkında seni kim yalanlayabilir? Allah, hakimlerin hakimi değil midir? Alak Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yaratan Rabbinin ismiyle oku. O Rabbin ki insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O, insana kalemle yazmayı öğretendir. O, insana bilmediğini öğretendir. Fakat insan, kendisini ihtiyaçtan uzak görünce azgınlaşır. Dönüş ancak Rabbinedir. Allah'ın kulunu namaz kılmaktan alıkoyanı gördün mü? Gördün mü o kafiri? Eğer o doğru yol üzerinde olsa, Yahut kötülükten sakınmayı tavsiye etse daha hayırlı olmaz mıydı? Gördün mü o kafiri? Eğer o yalanlayıp haktan yüz çevirirse Allah'ın kendisini gördüğünü bilmez mi? Andolsun ki eğer o inkar ve isyanına son vermezse biz onu alnından yakalayıp cehenneme sürükleriz. Zira o pek yalancı ve günahkar bir alındır. O kavmini yardıma çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sen ona aldırma, secde et ve Rabbine yaklaş. Kadir Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede her bir iş için Rablerinin izniyle yeryüzüne iner. Tan yeri ağarıncaya kadar o gecede selamet vardır. Beyyine Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kitap ehlinden ve müşriklerden kafir olanlar Kendilerine apaçık delil gelinceye kadar Ona iman edeceklerine dair verdikleri sözden ayrılmadılar. O delil ise Allah tarafından gönderilen ve hatadan ve şüpheden tertemiz Kur'an sayfalarını okuyan bir peygamberdir. O sayfalarda dost doğru yazılı hükümler vardır. Kendilerine kitap verilenler, o açık delil onlara geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlar bütün batıl dinlerden uzaklaşarak ihlasla Allah'a kulluk etmekten, namazı dost doğru kılmaktan, ...ve zekatı vermekten başka bir şeyle emrolunmamışlardı. Bu ise dost doğru dinin ta kendisidir. Kitap ehlinden ve müşriklerden kafir olanlar, ...cehennem ateşinde ebedi olarak kalacaklardır. Onlar halkın en şerlileridir. İman eden ve güzel işler yapanlarsa, ...halkın en hayırlılarıdır. Onların Rableri katındaki mükafatları... İçinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan adın cennetleridir. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan. İşte bu Rabbinden korkan kimse içindir. Zilzal Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ne zaman ki yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır Ve yeryüzü bütün ağırlıklarını dışarı çıkarır.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 onun cezasını görür. Adiyat Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yemin olsun nefes nefese koşan atlara ve çarparak kıvılcım çıkaranlara ve sabah vakti baskın yapanlara ve tozu dumana katanlara ve düşmanın ortasına dalanlara muhakkak ki insan Rabbine karşı çok nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir. Gerçekten onun mal sevgisi de pek şiddetlidir. O bilmez mi ki kabirlerde olanlar dışarı atıldığında ve gönüllerde saklı olanlar açığa çıkarıldığında onların her şeyinden o gün Rableri hakkıyla haberdardır. Kali'a Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla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 Kaviyenin ne olduğunu bilir misin? O, kızgın bir ateştir. Tekasür Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Çokluğunuzla övünmek, kabre girinceye kadar sizi oyaladı. Heyhat, kabre girdikten sonra bileceksiniz. Sonra kıyamette bileceksiniz. Keşke hakikati şeksiz şüphesiz bilmiş olsaydınız andolsun ki cehennemi göreceksiniz sonra onu gözünüzle göreceksiniz sonra da size verilen nimetlerden hesaba çekileceksiniz asr suresi rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla yemin olsun asra insan muhakkak hüsrandadır ancak iman eden güzel işler yapan ve birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Hümeze Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yazıklar olsun arkadan çekiştirmeyi ve yüze karşı kaş göz işaretiyle eğlenip ayıplamayı adet edinene. Malı biriktirip de sayar durur. Sanır ki malı onu ebediyen yaşatacak. Heyhat, o elbette hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu bilir misin? Allah'ın emriyle tutuşturulmuş bir ateştir. Öyle bir ateş ki kalpleri saracaktır. Üzerlerine bütün kapılar kapatılacaktır. Ateşte uzun sütunlara bağlanacaklardır. Fil suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine bölük bölük kuşlar gönderdi. Onlara ateşte pişirilmiş taşlar attılar. Rabbin onları yenilmiş ekin çöplerine çevirdi. Kureyş Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kureyş'e verdiği emniyet ve kolaylıklar için Onları kış ve yaz seyahatlerine emniyet ve kolaylık içinde muvaffak ettiği için, onlar bu beytin Rabbine kulluk etsinler. O Rab ki kendilerini açlıktan kurtarıp doyurmuş ve korkulardan emin kılmıştır. Maun suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hesap gününü yalanlayanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan odur, yoksul doyurmayı teşvik etmeyen de odur. Yazıklar olsun o namaz kılan münafıklara. Onlar ki namazlarından gafildirler. Onlar ki Allah rızasını aramak yerine insanlara gösteriş yaparlar. En küçük bir yardımı da insanlardan esirgerler. Kevser suresi. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki biz sana kevseri verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl nesli kesik olan, sana düşmanlık edenin ta kendisidir. Kafirun Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki, ey kafirler! Sizin taptıklarınıza ben ibadet edecek değilim. Benim ibadet ettiğime de siz ibadet edecek değilsiniz. Ben zaten sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmezsiniz. O halde sizin dininiz size, benim dinim bana. Nasr Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman Rabbine hamd ederek onu tesbih et ve onun mağfiretini dile. Çünkü o tevveleri çok kabul edicidir. Tebbet suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kahrolsun Ebu Leheb. Zaten kahrolup gitti. Ne malı ne de kazandıkları ona fayda vermedi. Yakında alevli bir ateşe girecek Karısı da odun hamalı olarak beraber girecek. Boynunda da bükülmüş bir ip olacak. İhlas Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki, O Allah birdir. O Allah samettir. Her şey O'na muhtaçtır. Oysa hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmamış ve doğrulmamıştır. Hiçbir şey de O'nun dengi değildir. Felak Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki, sığınırım sabahın Rabbine Yarattığı şeylerin şerrinden Karanlığı çöktüğünde gecenin şerrinden Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden Haset ettiğinde hasetçilerin şerrinden Nas Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların malikine, insanların ilahına, insanların kalbine sinsice vesvese verenlerin şerrinden, cinden ve insanlardan olan şeytanların şerrinden.